Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Efendim getirdiğimiz gibi Rabbimize sonsuz sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin seçtiği bütün alemlere örnek olmak üzere, bütün alemlere rehberlik etmek üzere insanlar arasından seçtiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salatü selamlar olsun onun huzurunda da Kemali hürmetle salatu selam getirmeyi Rabbimiz bizlere nasip etsin inşallah. Tekrar tekrar nasip etsin. Ve hani çok klasik dualardır bunlar ama çok bereketlidir. Bereketine inanın. Alem-i manada gül cemalinin müşahedesine ve alemi ahirette de şefaati uzmasına cümlemizi layık ve müessere eylesin inşallah. Efendimizin hayatını çok ana hatlarıyla... Okumaya Ben bir tarihçi değilim, akademisyen değilim. Yani nasıl böyle bir işe kalkıştım diye kendi kendime de zaman zaman şaşıyorum. Bir vaizenin bakış açısıyla günlük hayata nasıl uyarlayacağımıza, buradan kendimiz için ne gibi dersler çıkaracağımıza bakmaya gayret ediyoruz sevgili arkadaşlar. Efendim zaman zaman bazı kaynaklardan bahsediyoruz. Bu kaynaklar bazı arkadaşlarımızı rahatsız ediyor. Çünkü bazı isimlere karşı... Ee, i̇çimizde böyle e, kesinleşmiş yargılar var ama işte burası da böyle bir mecra. E, efendim e, daha ilmi bakmaya gayret ediyoruz ve gerçekten istifade etmeye gayret ediyoruz. E, Allah Teala efendim niyetlerimizi biliyor. Hiçbir kliğin, hiçbir düşüncenin e, e, adamı olmadan, mikrofonu, megafonu olmadan olabildiğince bütün Müslümanları kuşatıcı kalbimizde hepsine sonsuz yer var efendim bütün Müslümanları kuşatıcı ama tabii ki ilmi kriterlere de uygun bir şekilde o çerçeve içerisinde kalmak kaydıyla efendim anlatmaya gayret ediyoruz. Rabbimiz muvaffak etsin. Geçen hafta önemli bir bölümdeydik değil mi? Efendimizin evliliklerini konuşmuştuk. Bu haftada yine onun hayatında size geçen sohbette söylediğim gibi müsteşrikler tarafından, oryantalistler, batılılar ve içimizdeki onların ileri karakolları tarafından Peygamber Efendimiz hakkında zihinlerde şüphe uyandırmak için en çok kullanılan iki konu var demiştim. Biri evlilikleri, biri de cihat meselesi. Bugün de savaşları konusunu konuşacağız. Ve ilk büyük savaş, onun hayatındaki ilk büyük savaş olan ve İslam'ın bir dönüm noktası olan Bedir Savaşı'ndan bahsetmeye çalışacağız. Vaktimiz kalırsa inşallah. Arkadaşlar bu işi ciddiye alanlarınız için... Yani hepiniz ciddiye alıyorsunuz ona gerçekten eminim. Çünkü mesela benden şöyle talepler oluyor işte bunların hepsini tek bir mecradan yapsanız bu sohbetleri işte arkadan 24 saat bıraksanız yayını falan gibi. Arkadaşlar onların o işte şu saatte yapsanız yani takdir edersiniz ki yüzlerce kişinin saat konusunda değişik değişik talepleri var. Hepimize uyan bir saat bulmak çok zor. Ama biraz da bu işin taliplisi olanlar hani takip etsinler istiyoruz. Ciddiyetle hayatlarında yer versinler istiyoruz. Yani sırf gıcıklık olsun diye değil tabii. Benim de kişisel nedenlerim var böyle davranmakta. Efendim, e, dolayısıyla ben ciddiyetinizden eminim yani. Hani şu saat zor bir saat, işte bugün hangi mecradaydı acaba meridian Genç'te mi, TDV, kadem de mi, neredeydi dersler İstanbul ADRB'de mi 3 adres üzerinden yürütüyoruz. E, ben kurumsal çalışmayı da seviyorum, e, kurumların daima daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada birçok bakış birleşiyor, birçok süzgeç var, birçok elek var. efendim. Dolayısıyla hem bir kitap alacağımız zaman, mesela kitap tavsiye ederken de arkasında bir kurumun isminin olduğu bir kitabı, özellikle ilmi kaynaklar için söylüyorum, edebiyat için değil, yani kurgusal metinler için söylemiyorum. Orada bile işte bir falan yayın evinden çıkmışsa daha bir güvenerek alıyorsunuz değil mi? Daha bir seçilmiştir, daha bir iyi bir tercümedir diyorsunuz mesela. Dolayısıyla Yani böyle devam etmeyi düşünüyoruz Elimizden geldiğince Ciddiyetinize yürekten inanıyorum Gerçekten Çünkü kolay değil işte hangi gün Bugün hangi saatteydi Benim bile kaçırdığım randevular oluyor Bugün öyle bir şey yaşadım Hala utancını yaşıyorum Efendim ee, hani içinizde ciddi olanlar dedim de hepiniz o zaman oluyor bu. Hepiniz için söylüyorum. Ee, Efendimizin e, hayatında savaş konusunu e, biraz daha böyle anlamak için Enfal ve Tevbe surelerini mümkünse tefsirleriyle birlikte okumanızı hararetle tavsiye ederim arkadaşlar. Bu iki sure İslam'da cihat konusunun en yoğun şekilde işlendiği iki suredir. Peş peşedir, efendim ganimetler, savaş, savaş hukuku, esirler vesaire Bütün bu konularda gerçekten çok detaylı e, detaylara inen, işin e, itikadi boyutunu, ahlaki boyutunu, hukuki boyutunu çok yönlü bir şekilde ele alan e, ayet-i kerimeler var. İlgilenenler lütfen onların tefsirlerine detaylı bir şekilde baksınlar. Şimdi e, arkadaşlar kitabımız, kitabımızı da biliyorsunuz İbrahim Sarıçam'ın, Profesör İbrahim Sarıçam'ın Hazreti Muhammed ve Evrensel Mesajı diye şöyle bir kitap var Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından buradan ilerlemeye çalışıyoruz. E, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretten sonra müşriklerle ilişkilerini ayrı bir başlık altında inceliyor. E, Muhammed Hamidullah Hoca da e, Peygamber Efendimizin ilişkilerini böyle kategorize etmiştir. İşte müşriklerle ilişkileri, Yahudilerle ilişkileri, Hristiyanlarla ilişkileri diye ve inanılmaz detaylar verir arkadaşlar. Özellikle ben kendisi de bir uluslararası hukukçu olduğu için Muhammed Hamidullah Hoca o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretten sonra bütün o civardaki isimleri bile aklımızda kalmayan yani sayısız kabileyle, o küçük küçük kabilelerle nasıl stratejik bir şekilde hareket ederek onları tek tek tek tek böyle İslam'ın saflarına kattığını, eğer İslam safına katamayacaksa nasıl hangi diplomatik hareketlerle onları tarafsız bıraktığını, en azından yani müşriklerin safına girmesinler diye. Yani oradaki o e, diplomatik ve askeri dehasını Hazreti Peygamber'in, Sallallahu aleyhi ve sellem görmek istiyorsanız Muhammed Hamidullah'a olan e, efendim olumsuz düşüncelerinizi bir tarafa bırakıp o kitabı hiç olmazsa böyle bir e, akademik merakla okumanızı tavsiye ederim. Çok çok sıkıcı yani sıkıcı kitaplar biraz faydalı kitaplardır arkadaşlar. Yani bazen hani bazı arkadaşlarıma diyorum ki bana soranlara tamam atlayın oraları yani hiç ilgi duymuyorsanız atlayın. E, fakat işte o kabileyle şöyle bir anlaşma yapıyor, bu kabileyle böyle bir anlaşma yapıyor. Her biriyle seriyeler, gönderdiği, kendisinin katıldığı gazveler bütün o askeri hareketler. Yani sürekli bir hareketlilik var, sürekli bir diplomasi var. E, yanlış olmasın e, benzetmem, yanlış da anlaşılmak istemem. Ben hiç hayatımda satranç oynamadım, satranç bilmiyorum ama... Ama hani okudum, izledim yani saygı duyduğum bir oyun. Efendim şöyle anlıyorum ben satranç Efendimizin hayatını, o diplomatik hareketlerini arkadaşlar. Yani 20-30 hamle sonrasını önceden görüp ona göre tedbirini alan ve oyun kuran. Yani hiçbir zaman Efendimizin o hareketlerine baktığımızda tabii ki yani planda olmayan bir şeyle karşılaştığında hemen B planı, C planı yapıyor ama her zaman kurucu, kurucu yani şey değil. Birileri oyunu kuruyor, o da işte ister istemez gündemi takip ediyor şeklinde değil Efendimizin stratejisi. İşte bütün bunları görebilmek için biraz e, o, e, o kaynakları yani benim görebildiğim kadarıyla işte Muhammed Hamidullah'ı okumak lazım arkadaşlar. E, tekrar ediyorum, Efendimizin e, ilmi siyasetini merak edenler için yani nasıl o 10 e, yıl içinde arkadaşlar yani benim yaşımda olanlar 20'li yaşlardakilere 10 yıl çok uzun bir zaman gibi gelebilir ama şöyle yaşı 40'ın üstünde olanlar arkadaşlar 10 yıl çok uzun bir zaman değil hatta bazen gençlere söylüyorum bugün de aileden bir gence söyledim bunu yani bazen bir gün geçer ya deriz ki ay bugün de hiçbir şey yapmadım akşam oldu bak bu geçti öylesine deriz işte yıllar da öyle geçiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Eğer bir planınız yoksa başkalarının planının parçası oluyorsunuz. Ee, ve sizin hiçbir ulaşmak istediğiniz hiçbir her şey hayal olarak kalıyor. Yıllarda aynı şekilde geçecek hayatınızdan. Dolayısıyla bizim yaş grubu bilir yani 10 yılın çok kısa bir süre olduğunu. İnsan hayatı içerisinde çok kısa bir süre 10 yıl yani. 10 yıl bugün bir doktora süresi yani mesela. Ve 10 yılda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kaçarak çıkan, gizli gizli çıkan bir Müslüman topluluktan bütün Arap Yarımadası'na neredeyse tamamına hakim bir İslam devleti ortaya çıkardı arkadaşlar. İşte bu stratejiyi merak etmiyor musunuz yani? Bu strateji ilginizi çekmiyor mu? Ee, ona bakmanızı çok tavsiye ederim. Ama bu strateji gerçekten ilginizi çekmiyorsa mesela benim çok çekmedi doğrusunu isterseniz o bütün o karmaşık kabile isimleri ve her biriyle yapılan çeşitli taktikler yani okudum ama hani aklımda kalmadı doğrusunu isterseniz. Onu tavsiye etmiş olalım Enfal ve Tevbe surelerini okumanıza şöyle notlar yapıştırmışım kitaba yani şu konuda şurayı tavsiye et falan diye. E, o notu da sizinle e, artık cesaretle diyeceğim yani <gülüyor> korkuyorum bir şey tavsiye ederken efendim paylaşmış olduğum. Şimdi arkadaşlar e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce şunu bilelim. Medine'ye hicret ettikten sonra müşrikler şöyle demediler Mekkeliler. Tamam ya kurtulduk yani tamam işte temizlendiler herkes kendi hayatına baksın. Artık rahatız Mekke'de, e, işimize gücümüze bakalım demediler arkadaşlar. Neden demediler? Adamlar takıntılı mıydılar? Obsesif miydiler? Yani Mekke'li müşrikleri. Size soruyorum yani gitmiş adam, çekmiş gitmiş. Niye onunla hala uğraşıyorsun? Çünkü arkadaşlar çok akıllıydılar. Dünya, dünya ölçeğinde, o günkü bilinen dünya ölçeğinde arkadaşlar ticaretle meşgul bu insanlar. Ticaret hem insan ilişkilerine vakıf olmanızı gerektirir, hem ilmi siyasete vakıf olmanızı gerektirir. Ticaret çok müthiş, çok yönlü özellikler isteyen bir meslek dalıdır yani. İnsanları okumayı, hayatı okumayı, doğru yatırımları okumayı, koku almayı gerektiren bir meslek yani. Dolayısıyla yani Güney Arabistan'a gidiyorlar, Kuzey Arabistan'a gidiyorlar, İran'la ilişkileri var Mekkelilerin. Arkadaşlar, ee, Bizans'la Doğu Roma'yla ilişkileri var, işte diğer civardaki diğer bütün e, yerleşim yerlerini, ticari merkezleri biliyorlar. Basit düşünmüyorlar yani hiçbir zaman, çok kompleks düşünüyorlar. Ve biliyorlar Medine'de İslam'ın güçlenmesinin onların sonu olacağını. Dolayısıyla Medine'ye gitmiş, git, gitmiş olsa bile Peygamberimiz ve beraberindeki Müslümanlar, Onları orada asla yalnız bırakmıyorlar, yani kendi hallerine bırakmıyorlar. Yahudilerle sürekli yazışıyorlar, oradaki münafıklarla yazışıyorlar, onları kışkırtıyorlar, efendim yani ve o tehdit olmaya devam ediyorlar yani. Efendim e, ne zaman yumuşama oluyor? E, Hudeibi anlaşmasından sonra bir parça yumuşama oluyor. Ve size bahsettim daha önce, şimdi tekrar edeceğim. Ali Murat Deryal Hoca'nın rahmetli, e, Ali Deryal, çok okunmayan ama bence çok kıymetli e, bir kitabı var. İsmi de biraz uzunca, sonraki baskılarda sanırım onu biraz kısalttılar. İslam'ın ilk yayılış döneminin psikososyal açıdan tenkit ve tahlili diye. Ali Murat Daryal Hoca'nın o kitabında da söyler, başka İslam kaynaklarında da bunu söyler. Yani İslam neden barış dinidir arkadaşlar? Her zaman barış ortamında daha çok yayılmıştır. Bu batılıların İslam'ı savaşla yaydınız, işte İslam kılıç zoruyla yayıldı gibi propagandalarına asla aldanmayın arkadaşlar. Eğer İslam kılıç zoruyla yayılmış olsaydı bugün ta Viyana'ya kadar bütün Orta Avrupa'da hiç Hristiyan kalmamış olması gerekirdi. Hiç kalmamış olması gerekirdi. Yani nasıl ki bugün Amerika'da Kızılderilileri işte sadece korunmuş birkaç bölgede turistik eşya gibi uzaktan görebilirseniz görebiliyorsunuz. Nasıl yok edildilerse aynı şekilde yok edilmiş olması lazımdı kılıç zoruyla yayılsaydı. Ve hani e, özellikle işte İslam tarihçileri Ali Murat Dalyal Hoca da o psikolojik e, tahlilinde aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar Hune'in Hune'in değil Hudeybiye anlaşmasından Mekken'in fethine kadar geçen iki süre iki sene zarfında arkadaşlar Müslüman olan kişi sayısı Hudeybiye anlaşmasına kadar Müslüman olan kişi sayısından daha fazla yani İslam'ın her zaman barış ortamında daha fazla yayıldığını, barış yoluyla daha fazla yayıldığını bilelim. Ama şu değil. Bakın işte o savaşa bakış açımızın net olması çok önemli bu açıdan. Yani senin vatanına saldırılıyorsa senin vatanındaki e, hukukuna saldırılıyorsa, senin e, gücün yok edilmek isteniyorsa, bir tehdit altındaysan, yani buna da işte ben barışçıyım, e, silaha karşıyım, savaşa karşıyım, pasifistim vesaire diyerek ona da boyun eğemezsin. Yani bir tehdit varsa o tehdit karşısında güçlü, dimdik, sağlam bir şekilde ayakta durman gerekir. Onun için e, hani Ali İmran suresinin nihayetinde söylendiği gibi daima savaşa hazır olman gerekir. Yani savaşa hazır olmak arkadaşlar barışın garantisidir. Neyse bunlar e, politik e, tarafı da olan sözler. Geçiyorum ama İslam tarihi yani siyer zaten siyer arkadaşlar Peygamber Efendimizin siyasi hayatı demek. Yani siyer kelimesinin anlamı o yani. O gidişatı, o izlediği politika, gittiği yol demek yani. Onun da ahlakı, karakteri daha başka kaynaklarda anlatılıyor. Ondan en başta bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar o barış meselesini vurguladıktan sonra gene değineceğiz ona. Bütün o işte Medine dönemindeki dış bu ee, güçlerle ilişkilerde bunlar ister müşrikler olsun ister e, içerideki onların işbirlikçisi olan Yahudiler olsun isterse daha sonra e, şeye çıkan sahnelere çıkan Hristiyanlar olsun e, çoğunlukla savaş e, üzerinden yürümüş arkadaşlar savaş önemli bir yer tutmuş. Diyor ki bakın hocamız kitabında öncelikle bu savaşları anlatacak. Şimdi de belirtmek gerekir ki peygamberimiz hem Mekke hem Medine döneminde insanları öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur'an okuyarak İslam'a davet etmiştir. Şimdi bu Kur'an okuma meselesine yeri geldikçe temas ediyorum ama tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar bazen bana böyle işte şu konuda ne okuyayım diye soranlar oluyor. E, kitap tavsiye etmek çok zor bir şey Tanımadığınız birine. Yani kitap okumayı seviyor mu bilmiyorsunuz. Ee, kültürel ilmi seviyesi nedir bilmiyorsunuz. Efendim insanın illa bir diploması falan olması gerekmez ama hayat boyunca okumuş bir insan yani ilkokul mezunu da olsa çok üst seviye kitapları okuyabilir. Ama hayatında en son okuduğu kitap üniversite e, mezuniyet ödevi sırasında ise daha sonra hiç kitap okumamışsa veya çok az okumuşsa ona tavsiye edeceğiniz kitap başka olur. Dolayısıyla yani insanın hani fiziki olarak tanıdığı birine bile kitap tavsiye etmesi zorken hiç tanımadığı birine kitap tavsiye etmesi daha da zor. Fakat bir konu sorduklarında işte şu konuda ne okuyayım falan ben diyorum ki Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Daha yeni öyle bir hadise oldu. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Bir bakın yani o konu Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor. Bir Kur'an meali baştan sona kadar okuyun. Mümkünse dipnotlu bir Kur'an meali olsun. Biraz kısa kısa da olsa tefsiri meali deniyor onlara. Yani kısa açıklamaları olan bir meali olsun. Çünkü bir altyapınız yoksa orada çünkü Kur'an ne demektir Kur'an-ı Kerim biliyor musunuz arkadaşlar? Bir diyaloğun, diyaloğun tek tarafının söylediklerinin yazılmış olması demek. Kur'an-ı Kerim bu. Yani Kur'an-ı Kerim böyle sistematik bir kitap şeklinde indirildi, bir tepeye bırakıldı, Müslümanlar da oradan aldı değil biliyorsunuz. 23 yıl içerisinde çeşitli hadiseler oluyor. Her seferinde bir hadise olmuyor ama çoğunlukla yani. Ve bu olayların üzerine ayetler geliyor ve bunlar sözlü olarak geliyor. Yani düşünün işte burada bir şey oluyor, mesela burada biz 5 kişiyiz diyelim. Bir hadiseler oluyor burada bir kişi o hadiseler üzerine konuşuyor ve sadece onun söyledikleri yazılıyor. Hadiseler yazılmıyor. Bu durumda siz o hadiseleri bilmeden nasıl tam olarak anlayacaksınız o kişinin söylediklerini. Onun için acizane kanaatim arkadaşlar Peygamber Efendimizin hayatını didik didik bilmeden Kur'an-ı Kerim'i de sağlıklı bir şekilde anladığınızı söylemeniz imkansızdır yani. Çünkü bu hadiseler üzerine indi. Her neyse o yüzden dipnotlu olsun diyoruz. Şimdi Kur'an okuyun deyince diyor ki mesela soran kişi ''Hocam ya daha böyle özenli bir cevap verseydiniz yani hani biraz başlasa salma oldu bu?'' Falan işte ben diyor işte sahabe gibi hani İslam'ı anlamak için falan. Yani arkadaşlar sahabe hiçbir kitap okumadı ki Kur'an-ı Kerim okudu sadece sadece Kur'an-ı Kerim okudular arkadaşlar. Hele ilk yıllarda yani efendimizin efendimiz kendi sözlerinin bile yazılmasını istemedi ilk yıllarda Kur'an-ı Kerimle karışmaması için. Ömrünün sonuna doğru işte Buhreyliler döneminde izin verdi. Dolayısıyla efendim peygamber efendimizin tebliğleri de böyle. Mesela size daha önce bahsettim Rasulullah'ın İslam'a davet metodunu okuyun. Ahmet Önkal Hoca'nın yazdığı. Yani nasıl davet etmiş peygamberimiz? Saatlerce konuşmuş mu? Şu bizim saatlerce konuşmalarımız var ya. Mesela şurada bir saat konuşuyoruz arkadaşlar. Efendimiz görse kim bilir ne der yani bunları? Bu kadar uzun konuşulur mu yani? Doğru mu? Yani o, o efendimizin en uzun konuşmasını okuyun. Ne kadar tutar? Ne kadar? Bizim veda hutbesi dediğimiz şey. Peygamberimizin veda hacı boyunca çeşitli merhalelerde yani işte Arafat'ta, Mina'da, Yolda falan yaptığı konuşmaların toplamı. Yani bir defada yapılmış bir konuşma değil. Dolayısıyla arkadaşlar yani Kur'an-ı Kerim'e vakıf olmak, Kur'an'la konuşabilmek yani. Karşınızdakiyle konuştuğunuzda mesela herhangi bir konu konuşuyorsunuz. Siz bir şey söylüyorsunuz o bir şey söylüyor. Siz bir şey söylüyorsunuz o bir şey söylüyor. Hele bir de savunma işin içine girmişse savunma ve saldırı yani orası artık bir dövüş arenaya dönüşüyor. Yani kim son sözü söyleyecek şeklinde. Ama Kur'an'ı konuşabilseydiniz yani konuşabilseydik yani Kur'an'dan bir ayet söyleseydik karşımızdaki ne yapacak arkadaşlar? Ya inkar edecek ya kabul edecek. Biz de öyle değil mi? Dolayısıyla e, Efendimizin e, yöntemi bu. Yani ikna yoluyla öğüt vererek e, kalplere ve akıllara aynı anda hitap ederek. Efendimizin konuşmasının çok önemli bir özelliği de bu. Ve Kur'an okuyarak onları İslam'a davet etmiş. İkna yöntemi yani. Peygamber Efendimizin yöntemi. Hani ikna etmeye yönelik hitap etme e, diyelim. Efendim yani savaşarak baskı yaparak buradaki iknayı ben bazı yerlerde söylediğim bir söz vardır. Amacınız ikna etmek olmasın diye onunla karıştırmayın. Yani Peygamber Efendimiz kişiler kendileri ikna olsun İslam'a girerken bunu hedef olarak gözetmiştir. Yok ama onları ikna etmek için İslam'ı onların hoşuna gidecek şekle sokmaya hiçbir zaman kalkmamıştır arkadaşlar. İşte Anlattım galiba değil mi? Dedesi Abdülmuttalib'in nerede olduğunu soran Ebu Leheb'e verdiği cevap. Mesela Peygamberimiz Mekke'nin en zor günlerindeyken Ebu Leheb'in himayesine girmiş. Himayesinde yani. O himayenin kendisi için altın değerinde olduğunu biliyor. Ama ona rağmen değil mi? O soruya doğru cevap veriyor. Yani tribünlere oynamak yok yani ikna etmek için. Ama hedef ne? Hedef insanların tepesinde boza pişirerek, pişirerek eziyet edebilecek ederek, korkutarak, dehşet vererek, işte savaş e, tehditleriyle insanları Müslüman yapmak değil hiçbir zaman. Zaten şunu bilelim arkadaşlar, özellikle çocuk eğitiminde baskı insanı mümin yapmaz, münafık yapar arkadaşlar. Bunu çok söyledim, çok defalar söyledim. Baskı insanı ikiyüzlü yapar, münafık yapar, numaracı yapar, hileci yapar, aynı şey bunlar aynı kapıya çıkıyor. Ee, i̇nsana gerçekten inanan insan yapmaz yani. Gerçekten inanmanız için kendinizi e, ikna etmeniz gerekir. Evet bu var, evet bu doğru demeniz gerekir. İşte Efendimizin bu yöntemini bize anlatan bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bugün tekrar baktım ve kendi kendime dedim ki aaa hocasın artık şu ayeti ezberle numarasını dedim. Ayeti hep söylüyorum ama ayet numarası bir türlü aklıma gelmiyordu. İnşallah söyleye söyleye onu da ezberleyeceğim. Yusuf suresinin 108 numaralı ayet-i arkadaşlar diyor ki Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e Yusuf suresi çok manidardır, iniş dönemi çok manidardır. Efendim verdiği mesaj Mekke'de tam o muhasara altında müminler dünya onlara zindan gibi görünüyor yani açlık tehlikesi işte dışlanmışlık sosyal açıdan tecrit edilmişler vesaire bütün o tehditler altındayken bu sure iniyor ve işte karanlık günlerin mutlaka benim çocukluğumun ilk dini kitaplarından biriydi. Karanlık gecelerin nurlu sabahı diye bir kitap vardı. Onun gibi yani bunu bu gecenin muhakkak aydınlık bir sabahı olacağını müjdeleyen bir sure aslında Yusuf suresi. Ve şöyle işte son sayfasında bu ayet-i kerimede 108. ayet diyor ki es selam Ul de ki hadihi sebili işte benim yolum budur. Bakın peygamberimizin metodunun açıklandığı ayet. Ul hadihi sebebi. Benim yolum budur. Hangi konuda? Edu ilallahi. Ben insanları Allah'a davet ederim. Edu davet. Yani peygamberimizin davet metodunun, tebliğ metodunun açıklandığı ayettir bu arkadaşlar. Ala basiretin. Hangi yöntemle? Basiret yöntemiyle. Yani insanların akıllarına hitap ederek, onları düşündürerek, onların düşünerek ikna olmalarını sağlamaya yönelik. Benim tebliğ metodum, benim yöntemim, benim yolum diyor. Yolum tebliğ ile de sınırlı değil. Hadihi sebili, benim yolum budur. Nedir? Edo ilallahi, ben Allah'a davet ederim. Ala basiyyat, düşündürün basiret yöntemiyle. Basiretleri açmaya çalışarak. Ene ve ani Vurguya bakın. Aslında orada Edu'da ben var zaten. Ben ben böyle yaparım. Ve bana tabi olanlar böyle yaparlar. Ve subhanallahi ve ma ene minel muşrikin. Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Ben ona ortak koşanlardan değilim de. diyor. Dolayısıyla... Efendimizin yöntemi bu, tercihi bu. Bundan yana Efendimiz her zaman arkadaşlar Muhammed Hamidullah Allah rahmet eylesin diyor ki bu bence çok anahtar bir cümle yani savaşlar konusunda İslam tarihindeki yani Siyer'deki savaşlar konusunda. Diyor ki e, bize de çok ışık tutuyor. E, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz e, savaştan başka bir yol olduğu sürece savaşa başvurmamıştır. Savaştan başka bir yol kalmadığı zaman da savaştan kaçmamıştır diyor. Çok önemli, çok harika bir söz. Yani böyle başına vur elindeki ekmeğini al, başına vur ez bütün haklarını al falan. Bunu çok iyi biliriz biz. Efendim e, kendi hemcinslerim için söylüyorum. E, böyle değil yani Peygamber Efendimizin e, tavrı. Affedersiniz neden böyle bir şey oldu şimdi burada. Evet ee, böyle değil yolu son derece onurlu haklarının sahibi dimdik hakkın hakikatin yanında tek başına bile kalsa asla savaştan başka bir yol kalmadığı zaman savaştan asla dönmeyen bak bunu Uhud savaşında görüyoruz arkadaşlar Huneyn savaşında görüyoruz. Bir avuç kişiyle kaldı savaş meydanında peygamberimiz bir avuç beş altı kişiyle arkadaşlar ve asla kaçmadı kaçmayı düşünmedi bile yani. Ve hani Tebuk tebuk değil, Mu'te Harbi'ne, Mute Harbine giderken 3 kumandan tayin etmişti ya Peygamberimiz. Hiç daha önce başka bir savaşta bunu yapmamış. Zaten o ilk iki kumandan anlıyor şehit edileceklerini. Peygamberimiz diyor ki işte kumanda diyor Zeyd bin Harise de o şehit olursa Cafer Tayyar alsın. Tayyar sonradan ekleniyor ona. Cafer bin Ebi Talip alsın. O da şehit olursa Abdullah bin Revaha alsın sancağı diyor. İlk ikisi zaten şehit olacaklarını anlıyorlar. Çünkü Peygamberimiz başka bir savaşta böyle bir şey yapmamış. Sonra Efendimiz, o savaş bakarsınız merak edenler, Efendimiz Medine'de savaşın encamını haber veriyor. Tayyi mekan yani mekan yaklaştırılıyor ona. Ve diyor ki ben diyor işte diyor onları görüyorum. Savaş meydanında Cafer iki kolunu kestiler. Şehit oldu. İşte sancağı Abdullah bin Revaha aldı. O da şehit oldu. Sancağı Allah'ın kılıcıklarından bir kılıç aldı diyor. İşte Halit bin Velid orduyu toparlayıp geri çeviriyor. Neyse diyor ki o üç kumandan için ben onları cennette tahtlar üzerinde otururken gördüm. Ama birinin tahtı biraz eğriydi diyor. Abdullah bin Revaha'nın tahtı. Diyorlar ki ya Resulallah üçü de şehit oldu aynı savaşta. E neden onun tahtı biraz eğriydi? Çünkü diyor o şehit olmadan önce acaba kaçsam mı diye düşündü diyor. Benim bu hadiseden çıkardığım sonuç şu arkadaşlar. Aramızdaki her fark kıyamet günde bir fark olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Her fark. Niyetlerdeki, düşüncelerdeki, tavırlardaki. Ve Efendimizin yani o savaşçılığı, Hangi konuda arkadaşlar dediğim gibi asla savaştan başka bir yol kalmamışsa asla varlığını yok sayacak, hakikati inkar edecek bir yola girmiyor arkadaşlar. Yani kaçmayı saklanmayı bir yerlere sinmeyi vesaire hiç bir şekilde yapmıyor. Ama savaştan başka bir yol varsa bazen evlilikler yoluyla, bazen mesela Medine hurmalarını teklif ediyor karşı tarafa. Diyor ki Medine hurmalarını şu kadarını yüzde şu kadarını size verelim diyor. Anlaşabilmek için. Yani savaş olmasın diye bütün seçenekleri deniyor. Hatta Medineliler ya Resulallah biz cahiliye döneminde bile haraç vermedik diyorlar. Yani böyle rivayetleri bilirsiniz. Dolayısıyla Asıl yönteminin barış olduğunu bilelim. İslam'ın her zaman barış dönemlerinde barışçıl yollarla daha çok yayıldığını bilelim. Mesela şu anda İslam dünyasında arkadaşlar en kalabalık ülkeler nüfus bakımından yani. En çok Müslümanların olduğu yerler nereler? Endonezya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş değil mi? O bölge yani. Peki oraları biz savaşarak mı aldık yani? Oralarda savaş mı yapıldı? Anlatabildim mi? Yani en çok savaştığımız tarafla, o <gülüyor> farka bakın, aradaki farka bakın, İslam'ın kılıç yoluyla yayılmadığının en önemli yani sadece kılıç yoluyla yayılmadığının. Ama yani tabii ki e, sen onun varlığımı dünya böyle böyle bir nizamla kurulmuş arkadaşlar. Dünya e, habil ve kabilden biri çeşitli güçlerin Efendim hak ve batıl güçlerinin çok çeşitli isimler altında bu hak ve batıl güçleri sahneye çıkıyorlar, çeşit zaman, çeşitli zamanlarda. Efendim bir mücadele alanı. Eğer bütün dünyada savaş biterse, evet tabii ki savaşmayalım yani. Biz mutlaka savaşacak İslam'da mutlaka savaş olmak zorunda demiyor ki. E, ama dünyada savaş devam ettiği sürece arkadaşlar sizin de o savaş için. Hazır olmanız gerekiyor. Şimdi buna da biraz değineceğim inşallah. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, savaştan ve savaşmaktan kişisel olarak hiç hoşlanmıyor. E, İslam'ın Mekke döneminde kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapan, işkence eden, şiddet uygulayanlara efendim karşı çıkmamış. O dönemde intikam alma yoluna gitmemiş. Tabi burada... Politik bir sebep de var sadece hani bunu onun ahlakına bağlayamayız. Ahlakıyla tabii ki yakından ilgili de sadece onunla açıklayamayız. Müslümanların Mekke'de karşı çıkmaları demek yani fiili mücadeleye kalkışmaları demek, yok edilmeleri demek. Onu da biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mesela efendim hangi ayet? Burada hemen size söyleyeyim. Bakara suresi 208. ayet. ya اَيُّهَا لَذ۪ينَ آمَنُوا ذُخُلُوا فِي silmi كَافَةِ Ey iman edenler hep birden topluca barışa girin. Topluca barışa girin. Yani barış esaslı bir strateji uygulamamız gerekir. Ama savaş icap ettiği zaman da asla savaştan korkmamamız gerekir. Kaçmamamız gerekir. İşte onu da biraz sonra kimler kaçar kimler kaçmaz efendim söyleyeceğiz. Efendimizin gayesinin barış olduğunun bir başka göstergesi de onun çeşitli vesilelerle çevrede barışın hüküm süreceğine dair ee, söylemiş olduğu sözlerdir. Mesela geleceği anlatırken Peygamberimiz böyle güzel günler gelecek diye anlatırken hep onları barış ortamı olarak tarif etmiştir. Gelecek güzel günleri hep barış ortamı olarak tarif etmiştir. Nitekim Medine'ye gelip Müslüman olan Adi bin Hatim'e söylediği şu söz çok manidardır. Ayrıca bu Adi, Adi bin Hatim'in nasıl Müslüman olduğuna, kim olduğuna da bakmanızı tavsiye ederim. O da ilginç bir profildir e, İslam tarihinden. Allah'a and olsun ki diyor Peygamberimiz Adi bin Hatim'e, önemli bir kişi bu Adi bin Hatim. Çok sürmez yani çok fazla geçmeyecek zaman bir kadının kadisiyeden devesinin üzerinde yalnız başına çıkıp Kabe'yi ziyaret edinceye kadar Allah korkusundan başka hiçbir korku duymadığını işiteceksin. Yani öylesine barış hakim olacak ki öylesine ve lütfen bu sözlerin söylendiği ortamı tekrar hatırlayın. Hiçbir kabi yani bir köyden bile can korkusu taşımadan geçemediğiniz günler bunlar. Kabilet arazisi ne demek? Bugün bir köy kadar yani. Oradan bile can korkusu taşımadan geçemiyorsunuz. Önce bir emanname almanız gerekiyor bir sığınma talebi göndermeniz gerekiyor ve onların sizin o sığınma talebinizi kabul etmesi gerekiyor. Veya sizin onların işte anlaşmalı olduğu bir kabilenin bir ferdi olmanız gerekiyor. Orada bile kim vurduya gitme veya yanlışlıkla öldürülme tehlikeniz var. Çünkü dediğim gibi her kabilenin toprağında kendi kanunlarının geçerli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. O günlerde söylüyor Peygamberimiz bunu. Yani hedef hiçbir zaman bütün dünyayla savaşılan günler değil. Hedef bütün dünyanın barış içinde olduğu, barış içinde yaşadığı, kurdun kuşun e, efendim kardeş olduğu bir dünya e, hedefi var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke döneminde İslam'ı bu şehrin dışına da silahla tanıtmamıştır ve kaba kuvvetle yaymamıştır. Evs ve Hazrecin ne şekilde İslam'a girdiğini gördük değil mi? Onları ikna ederek, tebliğ ederek, ikna ederek. Ha kim ikna olur arkadaşlar? Onu da belirteyim. Çok moralinizi bozmayın bu açıdan. Çünkü bazen ikna etmek için bilhassa sevdiklerimizi ikna etmek için kendinizi parçaladığınızı biliyorum. yani Arkadaşlar insan kim istemez ki bütün sevdikleriyle aynı kıbleye yönelmeyi, aynı dualara amin demeyi, aynı kitabı okumayı, aynı değerlerle beraber yaşamayı kim istemez? Ee, bunu çok istediğinizi biliyorum ama arkadaşlar ikna olmak... Yani neye ikna olacağınız sizin aslında karar verdiğiniz bir şeydir. Siz buna karar verirsiniz. Dolayısıyla sizin dışınızda şunu demek istiyorum. yani matematikteki gibi veya işte müspet bilimlerdeki gibi, bazı müspet bilimlerdeki, sizin dışınızda in inkar edilemeyecek katı bir rasyonel gerçek değildir yani inanç. Eğer öyle olsaydı bütün inkar edenlerin sadece geri zekalılar olması gerekirdi. Yani biz biliyoruz ki çok zeki insanlar da inkar edebiliyorlar ve inkarlarına çok kendilerince ikna edici gerekçeler bulabiliyorlar. Demek ki benim anladığım yani bundan arkadaşlar şudur. İnsan iman etmek istiyorsa iman edecek deliller buluyor. İnkar etmek istiyorsa inkar edecek deliller buluyor. Yani mesela peygamberimiz kaç tane kabileyle görüştü, kabile temsilcisiyle görüştü? Akabe tepesinde Medinelilerle buluşuncaya kadar. Anlattık o günleri size. Kaç tane çadır dolaştı, kaç tane panayırda, kaç, kaç şehire gitti, kaç insanla görüştü arkadaşlar. Ama Medineliler iman ettiler. Medineliler kabul ettiler. Aynı peygamber aynı şeyleri anlattı herkese de. Yani birine başka etkili, birine başka etkili anlatmadı ki. O yüzden e, başarısız olduğunuzda ki bana sorarsanız anlatmanın kendisi başarıdır. Neticesi değil. Netice çünkü benimle ilgili değildir. Netice Allah'tandır. Dolayısıyla ben doğru dürüst olması gerektiği gibi anlatmışsam karşımdaki kabul etse de başarılıyım, etmese de başarılıyım arkadaşlar. Çünkü ben neticeden sorumlu değilim. Ben doğru bir şekilde iletmekten sorumluyum. O neticeyi kişi kendisi tercih eder. Önceden biri getirdiği birikimleriyle ve eğilimleriyle kişi kendisi tercih eder. Onun için hepimiz imanımızın mükafatını da alacağız. Allah korusun içimizde eğer şüphe edenler, imansızlar varsa, etrafımızda, içimizde her neyse, onlar da imansızlıklarının cezalarını alacak, karşılığını görecekler. Çünkü bu bir tercih. Bunu biz tercih ediyoruz arkadaşlar. Aklımız dediğim gibi yani iman etmeyi tercih eden kişinin aklı imanı destekleyecek deliller görüyor, buluyor. Öbürü de ötekini görüyor, buluyor kendince. E yani şey gibi matematikteki gibi zorunlu değil. Şimdi mesela siz birine iki kere iki dört eder dediğinizde bunu dünyadaki herkes kabul ediyor. Birisi kabul etmiyorsa onun aklından şüphe ediyoruz değil mi? E, bunun gibi değil yani. Evet. Savaşa izin verilmesinin e, ve cihadın meşru kılınmasının sebeplerini saymış kitabımız. Burada benim tespit edebildiğim, o rakamla sıralamamış ama böyle paragraf paragraf anlatmış, benim tespit edebildiğim beş tane temel sebep gösteriyor. Neden İslam'da cihada izin verildi? Bir defa diyor birinci sebep meşru savunmadır. Müslümanlar Mekke'de müşriklere hoşgörülü davrandıkça onlar azgınlıklarını ve zulümlerini artırmışlardı. Yani bazen hoşgörü, bunu kendi kişisel hayatınıza uyarlamayı size bırakıyorum. Bazen hoşgörü zulmün artırılmasına sebep olur arkadaşlar. O yüzden hoşgörü kelimesinin büyüleyiciliğine çok kapılmayın. Dikkat edin. Hoşgörü de çok böyle... İsraf edilmeyecek bir şey değildir yani. Hoş görebilecekleriniz var, hoş göremeyecekleriniz var. Hem hoş görmesem ne yapacağım? Sabredersin, sabredersin veya hatta efendim katlanırsın. Ama çünkü hoş görürsen, bakın kelimenin kendisine bakın, hoş görmek. Benim yani öyle şeyler var ki bunları hoş göremem, hoş bunları hoş görmem inançlarımla aykırı. Bunları hoş görürsem ben inançlarımına ters düşerim. Anlatabildim mi? Dolayısıyla yani meşru müdafaa e, efendim, e, size saldırılmışsa, haklarınız e, en, elinizden alınmışsa e, vesaire durumlarda e, size meşru müdafaa hakkı doğuyor. Müslümanlar Mekke'de müşriklere hoşgörülü davrandıkça onlar azgınlıklarını, zulümlerini artırmışlardı. Bu saldırganlık hicretten sonra da devam etti. Ebu Sufyan ve Übey bin Halef Ensar'a mektup yazarak Hz. Muhammed ile kabilesinin arasından çekilmelerini istediler. Yani siz niye himaye ediyorsunuz o bizim kabilemizden bir adam aradan çıkın dediler. Aksi takdirde kendileriyle savaşacaklarını bildirdiler. Ensar'ın bunu reddetmesi üzerine Kureyşliler münafıklara ve Yahudilere de mektuplar yazdılar. Yani sürekli tehdit ediyorlar. Dolayısıyla... Efendim küçük birliklerle Medine'ye saldırı hazırlıkları yapıyorlar. Cihada izin veren ayeti kerimelerin nazil olmasıyla Müslümanlar artık canlarını ve manlarını koruyabileceklerdi. Bu ayetler hangileri? Haç suresi 39 ve 40. ayetler. Kitapta var bunlar oradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar yani e, Hazreti Ali'nin dediği e, zulüm konusundaki söylediği söz burada gündeme geliyor. Çok güzel bir sözdür o. Çok tanımlar yani bu meşru müdafayı. Diyor ki. E, zulümde iki kişi ortaktır. Diyorlar ki ya, e, kim bunlar? Zalim ve mazlum diyor. E, diyorlar zalimi anladık ama mazlumun ne kabahati var? Mazlum boyun eğmeseydi zalim zulmedemezdi diyor. Onun için cihat yani e, meşru müdafaa açısından sizin e, kuvvetinizin, sizin hazırlığınızın, sizin ayaklarınızdaki e, sebatın e, düşman tarafından bilinmesi demek arkadaşlar ve gerekiyorsa bir saldırı da varsa gerçekten müdafaa etmeniz. İkincisi İslam dav ikinci amaç yani cihadın amaçları sayılıyor burada. İslam davetini güvence altına almak. Allah Teala'nın tüm insanlık için gönderdiği İslam dininin yayılmasını istiyor Cenab-ı Hak bizden değil mi? Bütün yeryüzüne duyurun diyor. Hür iradesiyle Müslüman olan kimselere, kendilerine kılıç çekenlere karşı savunma hakkı vermemek, İslam'ın yayılmasına engel teşkil edebilir. Yani siz şöyle düşünün, siz öyle bir din anlatıyorsunuz ki insanlara, diyorsunuz ki seni öldürene karşı bile sen kılıç çekemezsin diyorsun. O zaman diyor bu İslam'ın yayılmasına aykırı çünkü böyle bir inancı kimse kabul etmez yani. Öyle bir inanca davet ediyorsun ki onu. Birisi onu öldürmek istediğinde bile, kılıç çekmeyecek, kendini müdafaa etmeyecek yani. Böyle bir inanca insanları davet edemezsin. Bu insanları uzaklaştıran bir şey. İkinci amaç bu. Üçüncüsü insan hakları ve din hürriyetini güvence altına almak. Burada size tekrar mukaddesat-ı hamseyi hatırlatıyorum. Yeri geldiğinde onlara hep değinmiştik. Onun için çok fazla tekrar etmek istemiyorum. Beş, İslam'da beş kutsal şey var. İsteyenler bunlara bakabilir. Yani İslam'da bütün emir ve yasaklar bu, bu beş temel mukaddesin, bu mukaddesat-ı hamsa denen beş kutsal ne diyelim biz onlara, değerin korunması içindir bütün emir ve yasaklar. Ve bunların korunması için de cihada da izin verilmiştir. İşte bunlardan bir tanesi de inanç hürriyetidir. Din hürriyeti, inanç hürriyeti. Yani din kutsaldır, inanç kutsaldır. Arkadaşlar hayat kutsaldır, mal kutsaldır. Nesil kutsaldır ve akıl kutsaldır. Önem sırasına göre saymadım. Bu beş şey kutsaldır. Bunlardan birisine yönelik herhangi bir tehlike, tehdit varsa o, te o bu değeri tehdit eden o şey yasaklanır. Mesela alkol bunun için yasaklanır. Bütün uyuşturucular bunun için yasaklanır. Çünkü akla zarar veriyor. Nesli karıştıran, aileleri parçalayan insanların ailiyet duygularını ee, i̇htiyaçlarını yok sayan bir takım e, hukuksuz muameleler, işte zina ve gayri bütün muameleler bu yüzden yasaktır. İnsan neslini bozan, insan nesline saldırı sayılabilecek olan bütün muameleler büyüğünden küçüğüne kadar. Efendim insan hayatına ve insan inançlarına yönelik ve mala yönelik. Mal da önemli bir madde. Hani gündemimizde bizim şu anda konumuz itibariyle gündemimizde değil. Ama son derece önemli arkadaşlar. Ekonominizi korumanız da kutsal bir değerdir. Çünkü siz onunla güçlüsünüz. Sizin gücünüz malınızdadır yani büyük ölçüde. Yani nasıl diyelim, dünya gerçekliğinde. Dünya gerçekliğinde malınız sizin gücünüzdür. Dolayısıyla mesela Efendimiz diyor ki, birisi senin malını senden zorla almak isterse onunla mücadele et diyor. Dövüş yani. Ya Resulallah peki bu sırada ben onu öldürürsem diyor, sana günah yok diyor peygamberimiz peki o beni öldürürse diyor sen şehitsin diyor. yani malını müdafaa ederken öldürülen kişiyi şehit olduğunu söylüyor peygamberimiz çünkü arkadaşlar bunların birbiriyle ilişkisini düşünün yani mesela malın yok yani ama bir kişi için söylemiyorum bunu bir, dev, bir topluluk için bir ümmet için söylüyorum bir ümmet düşünün bir topluluk düşünün malı yok arkadaşlar ailesi kalır mı soyu kalır mı hayatı kalır mı inancı kalır mı o insanın meşhur bir batılı yazar var. Şimdi adını anmak istemiyorum efendimizle birlikte. Efendim diyor ki gündüz diyor fakirliğin kol gezdiği sokaklarda geceleri ahlaksızlık cirit atar diyor. <gülüyor> Fakirlikle ahlaksızlık arasında çok ciddi ilişki var. Affedersiniz. Dolayısıyla üçüncü sebep bu. <gülüyor> Arkadaşlar insanların İnanç özgürlüklerini garanti altına almak. Dördüncüsü yani her türlü baskıya karşı efendim insanların haklarını korumak için savaşmak. İslam'ın kutsal saydığı bir savaş ve orada gösterdiğiniz bütün çabalar cihat kategorisine giriyor. Dördüncüsü, şimdi bir de onu da söyleyelim çünkü dar vakte kalmasın. Şimdi beş tane amacı sayıp ondan sonra söyleyeyim asıl söyleyeceğimi. Anlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak için de savaşabilirsiniz. Peygamberimizin mesela birkaç Yahudi kabilesiyle yaptığı savaşlar bu kategoridedir. Yani onu Medine anlaşması sırasında söylemiştim orayı anlatırken. Arkadaşlar yani Peygamber Efendimizin hayatında benim gördüğüm şu... Ona bir söz veriyorsanız bu çok ciddi bir şey. Şimdi biz mesela birbirimize söz veriyoruz. Çok da ciddiye almayabiliyoruz o sözü yani. Ama Efendimiz için öyle değil arkadaşlar. Mesela hukukta bir kural varsa, işte hırsızlıkla ilgili örneği anlatmıştım size. Çok ciddi yani. O mahkemeye gelmişse. Tamam artık daha önceki aşamalarda affedecektiniz, affetmediyseniz ve ispat edilmişse suç kim işlemiş olursa olsun yani. O ceza eğer karşı taraf affetmiyorsa yani o ceza verilecek. Ee, yani kurallar, e, cezalar, anlaşma maddeleri işte koyalım da uyuduğu kadar uyarız. Uyulmadığı yerde de çaresine bakarız bir e, işte çalıyı dolaşmak derler Anadolu'da ona işte bir çalıyı dolaşırız yani bir yol buluruz buradan bir çık öyle düşünmüyor yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden mesela ben bunun pedagojik açıdan da psikolojik açıdan da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bir söz verilmişse bunun sonuçlarına da katlanmanız gerekiyor. Evet dolayısıyla anlaşmaları bozanları ve bilhassa vatan hainliği anlamındadır bu. Çünkü Medine'de dışarıdan bir saldırı olduğunda hep birlikte müdafaa etme sözü vermişken ne yaptılar? Gelen saldırganlarla işbirliği yaptılar gizlice, anlaşmalar yaptılar. Peygamberimiz zırhlarınızı çıkarmayın, herkes Kaynuka yurduna diyor. Savaş biter bitmez yani. Hani böyle dur bakalım belki affederiz işte onlarda buranın ekonomik bir değeri, işte onların da burada bize sağladıkları bazı katkılar var falan hiç öyle bir şey demiyor arkadaşlar. Ne, ne anlaşıldıysa ona göre... E, biletlerini kesiyor yani. Beşincisi, İslam topraklarını yabancı saldırılardan korumak. Bu da efendim e, bir savaş nedenidir. Nitekim İslam dininin Arap yarımadasını hemen her tarafına yayılması üzerine daha önce Müslümanları önemseyen Bizans ve Salsani İmparatorlukları İslam topraklarını e, önemsemeyen affedersiniz. Daha önce hiç önemsemeyenler ama ne zaman ki ta efendim Yarımada sınırlarına dayanıp işte Bizans ve İran'la sınır olunca e, saldırma planları yapıyorlar. Tebuk Seferi ve Muhte Savaşı bu saldırıları önlemek amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu savaşı zorunlu kılan nedenler Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir paragraf var. Onu Muhammed Hamidullah'tan aldığını zaten söylüyor efendim e, kitabımızda. Hz. Peygamber'in gazveleri. Burası önemli, mühim diye nota düşmüşüm yanına. Gerek savaş taktikleri ve gerekse dini ve siyasi sonuçları bakımından büyük önem taşımaktadır. Onun döneminde meydana gelen çarpışmalar dünya harp tarihinin bilinen en az kan dökülen savaşlarıdır. İşte bu müsteşriklerin oyunu burada bozuluyor. Eğer biz bunları bilirsek arkadaşlar. Evet baktığımız zaman kısa dönemde çok sayıda savaş var gibi. Saydığımız zaman yani birazdan bir sonraki konuda sayıları söyleyecek. Şu kadar seriye, şu kadar gaz ve su, şu kadar e, kılıçlı savaş işte bu kadar 10 yıl içerisinde çok fazla sayıda gibi. Ama dünya tarihinin bilinen en az kan dökülen savaşlarıdır. Yapılan bir hesaba göre yaklaşık olarak onun dönemindeki bütün savaşlarda e, efendim bir Rimaune ve tuzağa düşürülerek öldürülenler hariç o ayrı bir olay. Orası savaş değildi zaten efendim. Müslümanların verdiği toplam şehit sayısı bütün savaşlarda Medine döneminde 138 arkadaşlar. Müşriklerin verdiği ölü sayısı da 216. Yani zannetmeyin ki burada böyle yüzlerce insan kesilmiş, kanlar oluk oluk akmış, insan ırkları soykırım yani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, işte sömürgelerde yürütülen katliamlar, aborjinlere yapılanlar, Amerikan yerlilerine yapılanlar, daha sonra zencilere yapılanlar, böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani gerçekten hakkını korumaya yönelik, gerçekten... Varlığını kabul ettirmeye yönelik ve ne kadar gerekiyorsa o kadar. Anlayabildiğimiz bu. Çünkü Hz. Peygamber daima prensip olarak düşmanı yok etmeyi değil, kazanmayı tercih etmiştir. O düşmanı kazanmayı tercih etmiştir. Yok etmeyi tercih etmemiştir. Bedir Gazvesinden sonraki savaşlarda da bunu görüyoruz. Burada bütün mesele şu arkadaşlar. Onu da kısaca açıklayayım, burada bitirelim. İlk seriye ve gazvelerden devam ederiz inşallah haftaya. Burada bütün mesele şu, şimdi bu sebepleri saydık, işte savaş İslam'da şu nedenlerle meşrudur, şu gerekçelerle insanlar, Müslümanlar savaşmıştır peygamberimizle birlikte falan. Peki bu savaş kararını kim alacak? Sizden cevap vermenizi beklemiyorum tabii doğal olarak duymuyorum çünkü. Ama bir cevap verin bakalım benim vereceğim cevapla uyacak mı? Arkadaşlar savaş kararını sadece siyasi otorite yani devlet alabilir. Fertler asla asla arkadaşlar İslam'da ne ceza kararı alabilir... Ne savaş kararı alabilir? Bu ceza meselesinde örnek vereyim, savaşı da örnek veririm. Şimdi bakın İslam'da arkadaşlar, YouTube'da falanı dinledim, şöyle diyordu, işte şurada da şu filancayı okudum, öyle yazıyordu. Bunlara çok e, dikkat edin arkadaşlar. Bak ben size bir kriter veriyorum. İsimleri ben tek tek sayamam, saymam zaten. Bana isimle yazdığınız sorulara da cevap vermem. Ama kriter veriyorum size. Yani bütün insanları değerlendirebileceğiniz bir kriter veriyorum size. İslam'da arkadaşlar bir davranışın suç olup olmadığına fertler karar veremez. Fertler karar veremez. Hukuk karar verir. Hukuk dediğimiz Kur'an, sünnet Sonra da oradan yapılan içtihatlardır. Bu ister kıyas deyin, ister icma deyin. Diğerleri Kur'an ve sünnete racidir. Ve o kıyas ve icmayı da fertler senle ben yapamayız yani. Senle benim görüşlerimiz değildir. O ehlinin yapabileceği bir şeydir. Diyelim ki bütün İslam hukuk alimleri toplandılar. İşte dediler ki hepsi dünya çapında hepsini toplamak mümkün değil de işte diyelim ekserisi dediler ki şu davranış suçtur. Arkadaşlar e, senle ben işte Falan Hoca Efendi bunu suç diyor. O zaman ben bunu suç olarak kabul ediyorum. Ve bunun işlerini de cezalandırırım diyebilir miyiz arkadaşlar? Hayır. Hukuk diyebilir. Bunu ancak hukuk diyebilir. Yani son kararı hukuk verebilir. Şimdi bazıları diyor ki <gülüyor> oralara da girmeyeyim ama bazıları diyor ki işte bu e, yaşadığımız devletler İslam'la mı? Yönetiliyor ki biz işte onun koyduğu hukuku tanıyalım. Arkadaşlar bir herhangi bir devletin e, himayesinde yaşamayı şöyle düşünün. Aynen böyledir çünkü bir sitede oturuyorum ben. Bu sitenin yönetimiyle ilgili kurallar var, değil mi? Yani işte araba park yerlerinin kullanımı, işte giriş çıkışlar, işte çatılar tamir edilecekse nasıl olacak, e, ne bileyim çamaşır asabilir miyiz, asamaz mıyız, çocuk parkının kullanımı vesaire kurallar var. Bu kurallar Kur'an ve sünnete aykırı olmadığı sürece şura ile alındığı için yani apartmanın bir toplantısı olup orada alındığı için site toplantısında hepimizi dinende bağlar. Burayı anlatabildim mi acaba? Dinende bağlar. Dolayısıyla senin bir devletin tebaası olmanda veya himayesinde yaşamanda, Avrupa'da şurada burada yaşayan kardeşlerimiz için söylüyorum, aynı şeydir. Bu kadarını söyleyeyim. İkincisi yani bir davranışın suç olup olmadığına hukuk karar verir. Eğer o hukukun verdiği yani hukuki mekanizmalar karar verir. O hukuki mekanizmanın verdiği karar dine taban tabana zıtsa uymazsınız. Çünkü la ta'at li mahlukin 'inda ma'siyeti'l khaliq. Yaratıcıya isyan konusunda yaratılmışa itaat yoktur. Yani sana kanun çıkarıyor namaz kılmak yasak. Kılacaksın namazı gene. De. Bunun dışında yani işte trafikte şöyle hareket edeceksin, yüzde şu kadar vergi vereceksin, işte ne bileyim sınırdan geçerken şu mallar gümrüye tabi, işte şu ülkeye vize almadan, bunların hepsine uymak zorundasın dinen de. Dinen de. Araştırın. İkincisi arkadaşlar, diyelim ki bir davranışın suç olduğunu din söylüyor. Tamam mı? Mesela zina. Suçtur diyor. Peki bir ferdin o suçu işleyip işlemediğine biz fertler karar verebilir miyiz? Hayır. Ona da hukuk karar verebilir. Peki diyelim ki gördük gözümüzle. Yani artık karar verme falan gerekmiyor. yani Şahit olduk o suçu işlediklerine. Cezalarını biz verebilir miyiz? İşte bu töre cinayetleri vesaire Verebilir mi fertler? Veremez arkadaşlar. Cezayı da Hukuk uygular. E İslam hukuku yok falan. Tamam o zaman işte senin görevin İslam hukukunu e, tervice etmek yani. Senin görevin o. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dolayısıyla e, hukuksuzluk yani hukukun meşruiyetinin e, dışına çıkmış, Artık fertlerin kendi kendilerine karar verdiği falanca kafir, falanca münafık, falanca bitatçı, falanca şu, şöyle cezalandıralım, bu da zina yaptı, bu da çaldı, ona da şu ceza. Bu tam bir anarşi ve kaostur arkadaşlar. Tam bir anarşi ve kaostur. Savaş kararı da böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu halde Uhud savaşında arkadaşlar şura'ya danışarak karar almıştır. Ve kendi görüşünün tersi çıkmasına rağmen şuradan o kararı uygulamıştır. Ve daha sonra gelip Peygamberimize ya Resulallah biz senin söylediğinin tersini söyledik ve baskın geldik. Sen de bizim dediğimizi kabul ettin. Tamam biz pişman olduk vazgeçtik görüşümüzden. Senin dediğin olsun dedikleri zaman da kabul etmemiştir. Bir karar verildi artık bundan geriye dönüş yok demiştir. Yani hukuk, hukuk, hukuki davranmayı bize öğretiyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu son derece ciddi bir meseledir. Ee, yani herhangi bir şekilde fertler, cihat çağrısı yapamaz, savaş açamaz, birinin cezalandırılmasına karar veremez, bunu uygulayamaz, böyle bir şeye kalkışamaz. Ne İslam topraklarında arkadaşlar ne başka bir ülkenin topraklarında. Onun için e, tabii ben fakih değilim, tekrar ediyorum, alim de değilim. Ben bildiklerimi, öğrendiklerimi size aktarıyorum. Size ters geldiyse bunlar lütfen araştırın arkadaşlar. E, tabii ki herkesi ikna edemeyiz. Çünkü herkes kendi ikna olmak istediği, Yolu seçiyor sonra da hoşuna giden delilleri topluyor. Hoşuna gitmeyen delilleri ben bunları kabul etmiyorum diyor. Bize böyle cevaplar verir. Delil söylüyorsunuz ben onu kabul etmiyorum diyor. E, tamam o zaman yani o konuşma orada bitmiştir. Efendim tabi böyle güncel sonuçları var bu o, okuduğumuz konuların. İnşallah sadra şifa olur. E, efendim e, her vesileyle e, tekrar tekrar ifade edelim ki bir ümmetin, bir topluluğun, bir milletin, devletinin olması arkadaşlar, bir ferdin evinin olması gibi bir şeydir. Allah devletimize zeval vermesin diyelim. Daha iyi kılsın, daha iyiye götürsün. Hepimizi hep beraber Allah'a emanet olunuz.